Bismillahirrahmanirrahim. 156 Ey iman edenler, siz kireç edip de yeryüzünde dolaşan veya kazada bulunan kardeşleri hakkında onlar yanınızda olsalar da ölmezler veya öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret olarak koydu. Halbuki öldürlen de, öldüren de, dirilten de Allah'tır. Ve yaptığınız her şeyi bilir. 157-158 Ant ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti Onların toplayacağı şeylerden daha iyidir. Amdolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınlar. Burada ölüm ve hayatın değerlendirilmesi var. Allah subhanahu teala mümin kullarına bozuk inançlarda kafirlere benzemeyi yasaklıyor. Onların seferlerde ve harplerde ölen kardeşleri hakkında eğer bunu bıraksalardı sefere ve harbe çıkmasalardı ölmezlerdi demeleri onların bu bozuk inançlarına delalet etmektedir. Ey iman edenler siz küfredip de yeryüzünde ticaret ya da benzeri gayelerle dolaşan veya kazada bulunan kardeşleri hakkında onlar memlekette ve yanınızda olsalardı ölmezlerdi veya harpte öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın demiştir. Allah bu inancı onların kalplerine koydu ki kendi ölümlerine ve öldürülmelerine hasretleri ve üzüntüleri artsın. Sonra Allah onların yukarıdaki sözlerini ret makamında olmak üzere halbuki dirilten de öldüren de Allah'tır. Bütün yaratıklar onun elindedir. Bütün işler ona döndürülür. Onun dilemesi olmadan kimse yaşayamaz da ölemezdi de duyurmuştur. 159 164'e kadar Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla ve yargılanmalarını diler. İşler hakkında onlarla müşavere et. Bir kere de azmettinli artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa da ondan başka size yardım edecek kimdir? Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler bir peygamber için emanete hiyanet olur şey değildir kim böyle bir hainlik ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyle gelir sonra herkese kazandığı ödenir ve onlara zulmedilmez Allah'ın rızasını oyan kimse hiç Allah'ın hışmına uğrayan gibi olur mu onun varacağı yer cehennemdir o ne kötü dönüş yeridir onlar Allah katında derece derecedir. Allah yaptıklarını görmektedir. Amdolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Zira onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, teskiye eden, kitap ve hikmeti öğreten kendi işlerinden bir peygamber göndermiştir. Halbuki onlar daha önce apaçık bir dalalet içindeydiler. Evet... Allah rıhtısı ihsanını bildiriyor ve sunna ve müminlere nimetini hatırlatarak Allah'ın emrine uyan, yasaklarını terk eden ümmetine ümmetine karşı peygamberlerin kalbini yumuşattığını ve onlara karşı yumuşak güzel sözler sarf ettiğini haber vererek Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın Allah'ın rahmeti olmasaydı. Sen onlara karşı hangi şey yumuşak davrandırabilirdi demiştir. Evet. Demek ki yumuşaklık Allah'tan kaba, kötü söz söylemek, katı kalpli olmaksa bizim kendi nefsimizden. Evet. Allah size yardım etmek isterse sizi yenecek yoktur. Ayetine gelince bu ayet Allah'ın zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'ındır. Alimden 126'daki gibidir. Burada müminlere kendisine tevekkül etmelerini emrediyor. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Ve bir peygamber bir emanete hiyanet olur şey değil ayeti ise bir peygambere ihanet etmek yaraşmaz. Evet. Sonra Allahu Teala kim böyle hainlik ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyle gelir ayetinde ise buradaysa şiddetli bir tehdit, kuvvetli bir vaat var. Emanete hıyanetin yasaklandığı hadislerle de ne yapmıştır? Gelmiştir. Allah Resulü Hanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ez kabresinden İbnü Lukkiye'yi zekat memuru olarak görevlendiriyor. Adam dönüşünde şunlar sizin, şunlar da bana hediye diyor. Aleyhissalatü vesselam minbere çıkarak, zekat toplamaya gönderdiğimiz memura ne oluyor ki? Geliyor da şu sizin, şu da bana hediye. Babasının anasının evinde otursa, baksa da kendisine hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu? Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizden birisi zekat malından bir şey aldığında, Kıyamet günü o aldığı şey boynunda olarak gelir. Aldığı şey deve ise bağıracak. inek ise böğürecek. Koyun ise meleğecek. Buyurup iki elini kaldırdı. O kadar kaldırdı ki koltuk altının beyazlıklarını gördük. Ve üç kere şöyle dedi. Ey Allah'ım tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Evet kardeşler. Allah hakka hakikate bu yanlardan ilerisi. 165'ten 168'e kadar. Onları iki misine uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca, bu nereden dediniz? De ki, o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyleydi. Bu müminleri belirtmek içindi. Bir de münafıklık edenleri açığa vurmak içindi. Kendilerine gelin Allah yolunda savaşın veya savunun dendiği zaman şayet savaşmayı bilseydik peşinizden gelirdik dediler. O gün onlar imandan sonra küfre, küfre yakındılar. Kalplerinde olmayan şeyi Ağızları inan söylüyorlardı. Onların gizlediği şeyi Allah çok iyi bilir. Kendileri oturarak kardeşleri için bize uysalardı, öldürülmezlerdi diyenlere de ki şayet sadıklardan iseniz kendi nefislerinizden ölümü geri çeviriniz. Allah subhanahu ve teala burada iki ordu'nun karşılaştığı manzarayı gündeme getiriyor. Onları bedir günü 70 kişiyi öldürmek bir o kadar da esir almak suretiyle iki misline uğrattığınız bir musibete Uhud günü yetmiş şehit vermek suretiyle kendinize uğrayınca bu nereden dediniz? De ki o kendinizdendir diyor. Evet. Bir sonraki sene Uhud günü olunca Müslümanlar Bedir günü fidye almak suretiyle yapmış olduklarının cezasını çektiler. Onlardan yetmiş kişi öldürüldü. Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı kendini bırakıp kaçtı. Azı dişi kırıldı, başındaki torbası kırıldı ve yüzüne kan aktı. Bunun üzerine Allahü Teala onları iki üstüne uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca bu nereden dediniz? ki o kendinizdendir. Bedir günü fidye almanızdandır. 169'dan 175'e kadar Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın bilakis onlar diridirler Rabları katında rızıklandırılırlar Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinerek arkalarından henüz kendilerine katılmayanlara kendilerine korku olmadığı ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler onlar Allah'tan gelen bir nimet bir kerem ile ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemesiyle sevinirler Kendileri yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in davetine koşanlar, ihsan edenler ve sakınanlar için büyük bir mükafat vardır. Onlar ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dedikleri zaman bu haber onların imanını artırır da Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir derler. Sonra da kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve bollukta geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular ve Allah çok büyük tutuk sahibidir. O şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Mümin ise onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun diyor Allah Azze ve Celle allah Teala şehitlerin her ne kadar bu dünyada öldürülmüş olsalar da ruhlarının ahirette diri ve Rabları tarafından rızıklandırılmakta olduğunu haber vermiştir. Enes'ten gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın biri Maune halkına gönderdiği hakkında şunlar rivayet eder. O şöyle dedi. 40 kişi mi 70 kişi miydi bilmiyorum. Bu su biri Maune üzerinde Amr b. Lutfel el-Caferi vardı. Ali sallallahu aleyhi ve ashabından onlar üzerine gönderilenler yola çıktılar ve bu suya bakan bir mağaraya gelerek orada oturdular. Birbirlerine Ali sallallahu aleyhi ve bu suyun halkına hanginiz tebliğ edecek dediler. İbn Milhan el-Ensari Ali sallallahu aleyhi ve selamun risaletini ben tebliğ ederim dedi ve çıkıp onların mahallesine gitti. Evlerinin önünde bir yere gizlendi ve ''Ey biri maun halkı! Ben Allah Resulü'nün size gönderdiği elçiyim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve Resuludur.'' Allah ve Resulüne iman edince seslendi. Evin bir tarafından bir adam elinde mızraklan çıktı ve bu mızrağı bir yanına sapladı. Mızrak öbür yanından çıktı. i̇bn Milhan ''Allahu ekber.'' Kabe'nin Rabbına yemin ederim ki kazandım dedi. İzini takip ederek mağaradaki arkadaşlarını buldular ve Amr İbni Tufil kabilesi onların hepsini öldürdü. Enes devam ederek Allah onlar hakkında şu ayeti indirdi. Biz Rabbimizden, Rabbimiz de bizden razı olarak Rabbimize kavuştuğumuzu kalmamıza ulaştırın. Sonra ayet ve biz onu bir süre okuduktan sonra kaldırıldı ref olundu. Ve Allah, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rabları katından diridirler, rızıklandırırlar ayetini indirdir. Evet. İbrahim Aleyhisselam'da i̇bn Abbas'tan gelen nakilde ateşe atıldığında son sözü Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demiştir. Evet. Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman etmiş olanlara hem dünya hayatında şahitlerin şehadet edeceği hem de şahitlerin şahit edecekleri günde mutlaka yardım ederiz. O gün zalimlere, mazlumlara fayda vermez. Lanet onların yurdun kötüsüne olanlarıdır. Evet kardeşlerim, işte bütün bunlar aziz ve Celil olan Allah'ın Müslümanlara öğretmeyi murad ettiği hususlardır. O Müslümanların hatalarını ortaya koyar, zaaf ve noksanlıklarını tescil eder. Sonra da onlara afla ve merhametle muamelede buyurur. Onları hesaba çeker. Fakat zaaf ve noksanlıklarının günahını bağışlar. 176'dan 180'e kadar Küfre koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a zarar veremezler.